Burcu Biçer'le Spor Gündemi Merhabalar Burcu günaydın. Merhaba günaydın. Ee, maalesef Ömer Bey bugün bizimle olamayacak. Halbuki tam da Ömer Bey'in istediği konuyu <gülüyor> bugün konuşacağız öyle değil mi? Evet yani bir yıl... Yıldır... Havari konusunu daha doğrusu. Bekle bekle Ömer Bey'in de çok istediği bir konuydu. Ben de dün hep böyle hazırlanırken işte Ömer Bey de böyle kafamda canlandırıyorum şeyi. Ömer <gülüyor> Bey de burada aktif kısmını konuşur, işte iklime şeyini konuşur falan diye. Kafamda bölmüştüm programı şeyini ama maalesef. <gülüyor> Neyse geçmişleri olsun. Umarım e, en kısa evet. zamanda iyileşir. Ben tekrar bir iklim kriziyle ilgili başka bir program yapıp Ömer Bey'le bu şeyi tekrar önümüzdeki şeyde, bölümlerde düşünüyorum. Harika. Hı -hı. Evet nedir bugünkü konumuz? Bugünkü konumuz iklim krizi ve Formula 1 diyeyim ana başlıkta. Aslında bütün spor organizasyonların iklim kriziyle alakasını... Çok geniş olacağı için bir bölüme sığdıramayacağız ama Formüle 1 özelinde bu bölümde anlatmaya çalışacağım. Bu bile çok geniş bir konu fakat e, süremiz yettiğince e, aktarmaya çalışacağım. Formüle 1 tam olarak e, nedir, çevreye etkisi nasıl, gerçekten çevreyi kirletiyor mu, e, kirletmemek için ne yapıyor, e, nasıl önlemler alıyor, bu önlemler ne kadar samimi, ciddi, e, neler yapılabilir... ...gibi gibi şeyleri konuşacağız. Başlayayım istiyorsan. Tabii, buyur. Ee, şimdi ilk önce Formula 1'den bahsetmek... E, ...gerekiyor. Hı hı. Formula 1... ...10 takımdan ve 20... ...sürücüden oluşan ve binlerce... ...çalışan ol, e, olan... ...bir organizasyon. E, 1950'den beri e, düzenlenen... ...bir organizasyon. Hem spor hem eğlence anlamında... ...dünya çapında düzenleniyor. Ve... Formule 1'in kendi açıklamasına göre de bu büyük organizasyonun büyük bir karbon ayak izi e, var. Bu kadar büyük bir organizasyon tabi beraberinde büyük bir e, olumsuzluk getiriyor iklim anlamında. E... Ben böyle daha basic bir şey sorabilir miyim Burcu? Yani bu Formule 1 yarışlarının temel amacına, yani tamam araba yarışı da yani. Yani burada büyük şirketler galiba yaşıyor. Kökeni böyle mi emin değilim ilk ortaya çıktığında. Ee, ama herhalde şirketler hem bir reklam hem motor güçlerinde mi deniyorlar? Bir de niye adı formüle mesela ben kendi adımı hiç bilmiyorum bunu. Yani şöyle bir şey bu dünya çapındaki en büyük ve en çok ilgi duyulan motor sporu ve 1950'den beri yapılıyor. Farklı. Ee, Otomobil Federasyonu'nun düzenlediği hı. bir e, yarış ve e, neden Formula 1 dediğini bilmiyorum ama amaç burada aslında şu da çok konuşuldu Las Vegas bölümünde de konuşmuştuk. Spor mu yoksa mühendislerin hmm, yeteneklerini diyeyim, hı hı. E, sergiledikleri bir şey mi? Eee turnuva baba. Evet. Yani bunlar çok derin tartışmalar ama burada pilotların şampiyonu oldu. Pilotların şampiyonu olması tabii ki de o takımı e, şey, takımı ve aracı şey yapan, e, düzenleyen, bir araya getiren mühendislerin de bir ispatı. Aynı zamanda üreticiler e, şampiyonluğunda da e, pardon tam tersi üreticilerle de mühendislerin yarıştığı e, bir organizasyon aslında. Hem iki yani hem aracı kullanan pilotun ...yeteneğini sergiledi. Ee, üreticiler şampiyonluğunda da... ...markaların ve o motoru... E, ...ya da aracı üreten... ...mühendislerin... E, ...yeteneklerini sergilediği... ...bir sonuca var oluyor aslında. Yani hem bu bu, bu hem arada ben... De... ...sana sorduğum soruyu bir kontrol ettim. Formüla kelimesi... ...tüm katılımcıların arabalarının... ...uyması gereken kurallar kümesini... Yani formül <Gülüyor> for, oradan ...formülden geliyormuş. Hı hı. Bir dereceli pistlerde yapılmalıymış şeylerde hı hı. bu yarışlar o yüzden formüle bir diye evet. atılmış. ikisi var, üçü var, S var vesaire evet. diye ee, yarışanların ve hani o organizasyonda olanlara göre derecelendiriliyor ee, ve bu yarışlarda hani ortalama 20 yarıştan bu sene 24 yarışa e, çıktı ve her yarışta ortalama 300 kilometre bir mesafe e, kat ediliyor ve ee, bu durum böyle. Aslında birazcık mühendisliğin e, sergilendiği bir durumda var. Aracı kullanan pilotların da yeteneklerini sergilediği bir durum var ortada. Hı hı. Peki Formula bir iklim e, men, ne nasıl bir zarar veriyor? Ç şey, çevreye nasıl bir zarar veriyor? Yine Formula 1'in kendi yayınladığı raporda 2019'da e, 256 bin ton karbon se eşdeğer bir e, üretimi olduğunu açıkladı ve bu yaklaşık yüzde 45 karı hava ve e, deniz seyahati yani e, organizasyonun lojistiği ile alakalı bir e, çıkarım. Diğer yüzde 27 kısımda ise Formüle bir ekip çalışanlarının etkinlik işte sponsorlarının ortaklarının tüm seyahatlerini kapsıyor. E, bu çok ilginç. İşin içinde bizim her zaman gördüğümüz araçların yani otomobillerin kendisi ise bu toplamın yalnızca %0,7'sini oluşturuyor. <gülüyor> Çok küçük bir oran. Eh, onlar onlara tabii arabaya yarıştığı için belki de. <gülüyor> <gülüyor> yani ben o açıklamayı web sitesindeki yazıya koyacağım. Oradan daha detaylı bakabilirsiniz. Tamam 2019'da bu rapordan sonra da Formula 1 iklim yani sürdürülebilirlik ve iklim şeyinde 2030 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaşma hedefi koydu kendisine. Araçların elektrikli olmasından çok daha fazlasını gerektirdiği bir şey aslında bu tüm tabloya baktığımızda çünkü lojistik gerçekten çok büyük bir kısmını kapsıyor Formula 1'in. Ee, e çünkü bu, sanırım yani bu, lojistik dediğimizde tabii bizatihi araçların taşınmasından söz ediyoruz öyle, değil mi yani, ara, en, yani en şey en şey lojistik bu yani araçların taşınması o lojistik ekiplerin çalışması pilot e, taşınması pilotların ülkeden ülkeye taşınması gibi bir çok e, evet. nasıl diyeyim faktör var burada şimdi kendi kapsamı e, yani bu sürdürülebilirlik raporunda e, hedef 2025 25 yılına kadar tüm yarışların sürdürülebilir e, olacağı taahhüt edildi. 2030'a kadar da e, işte sıfır karbon hedefi var. E, peki Formula 1 bunun için tam olarak e, ne yapıyor? Yakın döneme bakarsak işte yani aynı ya da bu ne demek? İşte, karbon nötr araçların e, yarış araçlarının üretilmesi, işte ofis, tesis ve fabrikalarda %100 yenilebilir, yenilenebilir enerji kullanımı olması. İşte %100 oranında sürdürülebilir yakıt kullanımı, hibrit güç ünitelerine geçilmesi. Yine lojistik kaynaklanan emisyonların azaltılması. İzleyiciler de çok büyük bir şeyini kapsıyor bu nasıl diyeyim zararlı... Hmm organizasyon. Onların kısmında. da bir yerden bir, bir yere gitmesi. Evet. Aynı şekilde o organizasyon içerisinde fazlasıyla e, atık oluşması da. Biraz organizasyon kısmında çevre dostu organizasyonlar artık son zamanlarda daha göz önünde daha dikkat edilen yani bütün organizasyonlar için diyorum bunu sadece Formula bir özelinde değil. Tüm, tüm evet. spor organizasyonları ya da işte ...müzik organizasyonları da olur... ...çok kalabalık olan organizasyonlar için... ...artık bunların çevre dostu yöntemlerle yapılması... ...çok da zor değil. Ee, ve geri dönüştürülmüş... ...malzeme kullanımı... ...oranında artış olarak... E, ...Formule 1 bu, bu taahhütleri... ...açıkladı. Bu hı hı. süreçte... ...neler yapılabilir? İşte atıkların... ...yeniden kullanılması... ...geni dönüştürülmesi... ...işte kompost dediğimiz... E, ...şeye evrilmesi... Bu uygulamaları teşvik etme kısmında bence Formula 1 hala ve organizasyonda taraftarlara düşen pistlere gidip gelmenin çevreci yollarını bulma gibi bilinçlendirme yöntemlerini sürekli gündeme getirmesi. işte o etkinlik kooperasyonu çünkü yani evet araçlar, uçak kullanımı vesaire bunlar tabii ki de çok büyük şeyler ama galiba işin biraz da yapılabilir kısmından başlamak. Ee, en azından bir adımdır diye görüp biraz pozitif bakmaya çalışıyorum. <gülüyor> ee, peki Formula 1 ne yaptı? Yani bu kadar çözüm varken ufak da olsa. Ee, bu sene 2023 sezonunda, işte geçen haftalarda bitti iki hafta oldu Viteli. Ee, Formula 1 24 yarış düzenledi ve 83 bin mil yol katetti. <gülüyor> ee, i̇şte... Asya kıtasında yapılacak bir yarış sonrası Kuzey Amerika kıtasına geçildi. Orada düzenlenen bir yarıştan sonra Avrupa Avru kıtasına geri dönüldü. Orada üç yarışı, yarış düzenlendi. Sonra tekrar Kuzey Amerika kıtasına gidildi. Orada bir yarış yapıldı. Sonra tekrar Avrupa kıtasına dönüldü. Bu e, takvim yani bu rota bayağı sezon başlamadan tepki almıştı. Ama Formula 1 bir yandan da gerçekten... E, takvim oluşturulması, e, düzenlenmesi çok zor bir organizasyon. Ama bunun hiçbir açıklanabilirliği yok orada organizasyonda e, takip ettiğim süreçte hatırlıyorum. İyi yönetememişti o, o e, süreci. Yani amaç burada karbon ayak izini azaltmaksa e, sizin e, takvim oluşturmanız neden bu kadar e, üstün körü düşünülmüş gözüküyor? Hani? E, neden bu kadar fazla karbon ayak izi bırakan bir takvimle karşı karşıya kaldık? Mesela 2023 yılında Formula 1 yönetimi bir yandan karbon ayak izini sıfırlayacağı hani demeçlerini veriyor, bu zaman zaman e, gündeme geliyor ama e, bir yandan da takımlar için devamlı uçaklarla yarış yarış o, o ülkeden o ülkeye, e, işte güzergahı çok da mantıklı olmayan ve Jumbo jetlerin kullanıldığı kıtalar arası uçuşlar. Ve evet. e, orada yakıt harcamasını düşünemiyorum. İşte tüm neredeyse orada kullanılan araç ve Formula 1 araçlarının e, sezon boyunca harcadığı yakıta eş değer düzeyde. E, bunun birazcık işte e, Ömer Bey'in her zaman dediği hani spor washing kısmına giriyor mu bilmiyorum ama belki girin washing kısmında e, <gülüyor> bi, bi, bize bir şeyler düşündürmesi gerekiyor. E, Formüle bir çok büyük bir rekabet alanı. Yani az önce bahsettik mühendisler rekabet ediyor, araçlar rekabet ediyor, motorlar rekabet ediyor, pilotlar rekabet ediyor ve artık e, sürdürülebilirlik konusu, iklim krizi konusu, bu konuda sözcü olmak, önder olmak da e, bu şeylerin içerisine girdiğinde bir rekabet Konusu olabiliyor özdeş hı hı. Ee, şey takımlar arasında da bu rekabetin gerçekten şey başlaması gerekiyor. Şu an bence çok yetersiz. Ee, bu konuda da rekabet etme düzeyine geldiklerinde <gülüyor> hani şöyle bir şey çıkabilir mi acaba diye düşünüyorum. Formüle bir iklim krizi konusunda e, son derece işte temiz bir ortam sağlamış ve takımlar artık bunlar için de rekabet kuruyor gibi evet. temiz bir sayfa açabilirler mi diye düşünüyorum. Çünkü e bu aslında... aslında önemli bu bahsettiğin çünkü yani sen de söyledin bu özellikle motor teknolojisinde muazzam yatırımlar yap yapıyorlar ve Formula 1 bir tür test sahası gibi de yani hı hı. Şey, motorunuzun gücünü gösterme açısından biz şimdi elektrikli araçlara ihtiyaç olurdu. Evet bir, bir dizi deneyim var ama sürekli olarak verimliliğin artması gerekiyor vesaire. Yani formülü mesela bu şekilde for, e, formüle edecek olsan, yeniden formüle edecek olsan yenilenebilir enerji, elektrik enerjisiyle çalışabiliyor olsa bu alana muazzam yatırım yapılabileceği anlamına da geliyor yani. Onların. Ama şu anda daha fazla yatırım yapıldığı için büyük ihtimal. E, buna geçişlerde e, çok bir ...minör şeylerde bile formülü bir açıkladığı verdiği taahhütlerde samimiyetini biraz sorgulatıyor. Evet. Ee, peki formülü bir neler yaptı? İşte 2026 yılına kadar tüm araçlar yüzdeli sürdürülebilir yakıtlarla çalışması hedeflendi. İşte serogazita Sarı sarıpu sallamak için karbon e, yakalama çalışması, e, pi, yakalama planı ve belediye atı olarak kullanılacak bu yakıtlar fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında. İşte karbondioksit emisyonlarında %85 ila %96 oranında bir azalma e, sağlayacaklarını bekliyor. LED aydınlatma sistemleri daha çok bu m, bulundukları yerde işte ofis, e, o padok dediğimiz bölümde enerji tüketimini azaltmak için adamlar, adımlar atıldı. Birçok takım kendi bireysel olarak sahip olduğu enerji verimli teknolojiler kullanmaya başladı. İşte fabrikalar sürdürülebilir malzemeler kullanarak işte enerji tüketimini azaltarak e, bu işe başladılar e, gibi duruyor ve 2030 hedefleri 2030'a da şurada çok bir şey kalmadı ama e, bizim yani izleyicinin gördü, spor taraftarının gördüğü şey e, tablo en azından en yani sezon başında önümüze gelen takvimde bu sürdürülebilirlik işte iklim kriziyle mücadele demek doğru olmaz ama en azından düşünülüyor e, kısmında Formula 1'in çok da e, ciddi adımlar atamadığını e, görüyoruz. Bir e, diğer konu ise burada aslında işte bu rekabet ortamında işte sürdürülebilirlik başkanı e, geliyor Formula 1'e Ellen Jones diye e, bir sürdürülebilirlik alanında çalışan birisi ve bu kendisi şey diyor sürdürülebilirliğin başka bir e, işin hani, tamamı bir pozisyonu bu yani tamamen sürdürülebilir olmanın yolunu bulmak çok zor diyor hele ki böyle bir organizasyonda böyle bir ortamda işte takımların sürdürülebilirlik temsilcileri artık var son 4-5 senedir. İşte ve bunlarla birlikte çalışıyor. Sürdürülebilirlik üzerinde düşünen pozisyonda insanların olması en azından bu konular için ufak adımlar. Biz toplantıları düzenliyoruz ama iklim krizi ve sürdürülebilirlik anlamında tam anlamıyla çalışmanın yapılması gerçekten çok zor diyor. Evet. Burada 2019 yılında işte Formül 1'in kendi araçları değil ama lozi, şey, seyahat anlamında araçları taşıyan e, kamyonların e, arpa yarışları için en gidilebilir kamyonların olduğu e, taşımaların yapıldığı organizasyonda karbon emisyonlarını azaltan yakıtlı kamyonlar kullanılacağını ve bu araçlar bu sene tanıtıldı böyle bir önlem alındığını açıklamış. E, bu konuda <gülüyor> bunu bunu ne şekilde duyuruyorlar? biyoyakıtlı yakıtlı kamyonlarda çünkü karbondioksit salımı yapıyor aslında. <gülüyor> Şöyle e, şunun yani sadece ortam... onlar petrol <gülüyor> kullanmıyor yani işte bunun yeri değişmiyorsun vesaire evet. falan deniyor evet. da. Evet evet evet zaten dediğim gibi bu önlemler. Hmm. Tabi yetersizliği zaten. Evet. Burada bir çaba var diyelim özdeş. <gülüyor> tamam peki. <gülüyor> Burada bu çabanın tamamen çözülmesi için başka adımlar atılması gerekiyor. Evet. Az önce programın başında bahsettiğimiz gibi şirketlerin işte araçlar yatırım yapan şirketlerin sponsorların aslında. Gerçekten sürdürülebilir olmayı istemesi ve bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini düşünmesi gerekiyor iklimi e, dert etmesi yaşamı evet. i, iyi yaşamı e, dünyada iyi bir şekilde yaşamayı dert etmesi gerekiyor. Ben bu açıklamalardan veyahut aslında işte dünden beri baktığım şeylerden ya da işte formüle bir izliyorum takip ediyorum oradaki gelişmeleri çok fazla öyle bir dertleri olduğunu e, samimi bir dertleri olduğunu. Hissedemedim açıkçası. Evet. Burada tabii çok önemli aktörler de var. İşte Sebastian Fetel gibi bir pilot var. Ondan da bahsetmek gerekiyor. Sebastian Fetel geçen sene 2022 sezonunda emekliye ayrıldı. Fakat kendisi iklim aktivisti olarak da kendisini. Ve bu değişiklik yani iklim değişikliği, iklim krizi konusunda da açık sözlü bir sporcu her zaman gündeme gelen bir sporcu. Kendisi de Formula 1'i çoğu zaman eleştiriyordu bu konuda. Ve 2030 yılına kadar bu karbonu sıfırlama sözüne pek inanmadığını ve hızlı ilerlemediğini düşünüyor bu süreçin. Kendisiyle BBC'nin bir röportajı var. Şey diyor, ben de araçtan indiğimde ke yani kendimi çok kötü hissediyorum. Bibisiz bir kere ona şey soruyor. E, sen iklim konusunda e, sözcüsün hani ve e, bu konuda konuşmayı biraz iki yüzü bul bulmuyor musun hani? E, hem pilotsun Formula 1'in içindesin bu işi yapıyorsun ama aynı zamanda iklim aktivistliği de yapmaya çalışıyorsun. Kendin e, iki yüzü bulmuyor musun işte? Seni gelebilirsen iki yüzlü yapar mı gibi bir şey söylüyor. O, Fethel evet yapar ama e, çoğu zaman kendime soruyorum formül 1'de yarışmalı mıyım kendime her gün sordum sorulardan biri. Yani bu beni düşündürüyor o yüzden emekliye ayrılmamın sebeplerinden bir tanesi de e, bu diye şey yapıyor. Birçok e, eylemim var e, Fethel'in bu konuda hı hı. E, fakat daha fazla e, şey olması gerektiğini Fethel'in artık emekliliğiyle beraber zaten e, çok da bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bunca zamanda e, en azından bu küçük adımları attırmada kendisi sözcü oldu ya da gündeme getirdi bu konuyu. Gerçekten e, ne zaman gündeme gelse ya da bir eylem olsa işte 2022 yılında bir eylem olmuştu diye hatırlıyorum. E, Britanya yarışında sanırım protestocular piste çıktı ve aslında çok e, tehlikeli bir şey ama orada da evet. çekildi ve Burada iki kutup oluşuyor. Bir bu eylemi mantıksız bulanlar Formula 1 organizasyonun içinde geçerli bu. Bir de evet bu şey olmalı. Evet, demokratik protesto ki. hakkı. Diye hem öyle hem evet. de zaten siz Iklime zarar verme yolunda çok şey hızlı bir şekilde ilerleyen bir organizasyon olduğunuz için <gülüyor> hani burası aslında en uygun da yer e eylemin yapılması gereken en uygun yerlerden e bir tanesi. O yüzden Formula 1'in iklim kriziyle ilgili hala hem kafası karışık hem attığı adımlar düşündürücü. E zaman zaman samimi gelebilir işte ne bileyim. Tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, işte hafta sonu düzenlenen o organizasyonda geniş, geri dönüştürülen, hani geri, geri dönüştürme şeyini bile artık aşmamız gerekiyor evet. şeyini diyeyim ben hani iklim krizi yönünde. Çünkü geri dönüştürmede bir yandan sürdürülebilirliği çok etkileyen bir şey <gülüyor> ama hala o seviyede bu tartışmalar, işte güneş panelleri yerleştirilmesi, ne bileyim. Ee, yenile yenilenebilir enerji ve bu ofislerin bu şekilde çalışması bireysel Hı. önlemler hani bu şey gibi bizim günlük hayatta aldığımız önlemler gibi bir şey o kıstasta kalmamalı sen kocaman bir organizasyonsun evet. bir sürü markayla bir sürü sponsorla çalışıyorsun ve aynı zamanda bu yenile yenilenebilir enerji sürdürülebilirlik konusunda da çalışan artık çok fazla e, yöntem var bunun için daha fazla bir şey yapılabilir. Umarım 2030'a kadar başka bir şey konuşuyor olabiliriz bu şeyde, bu konuda. Ama pek öyle gözükmüyor. Formula 1'in aldığı önemler dışında yaptığı eylemler pek desteklemediği için bunu. Ömer Bey'in favori konusu, <gülüyor> bir söz konusu olduğunda hatta bir... Açık Radyo'nun bir araçla F1'e katılmasına dair de böyle fantezileri vardı. Zaman zaman bu mesleği de yapar. Açık Radyo takımı olarak diye. Ee, peki Burcu eğer başka bir söyleyeceğin yoksa kapatabiliriz herhalde. Bu durum böyle. Umarım tamam. Ömer Bey'in de e, içine sin sindiği bir e, programı <gülüyor> olmuştur. Dinliyordur zaten. Evet, evet çok güzel Böyle çok negatif işte böyle berbat ediyor, şöyle formüle 1 de böyle yapıyor. Aslında demek istemedim ama zaten tablodan <gülüyor> ne kadar vahim olduğu e, gözüküyor durumun. Çok daha fazla şey yapılabilir. Evet. Mesela e, o mücadeleyi, o şeyi e, iklim krizini iyi yaşamı dert etmek. Galiba bu insanların çok fazla öyle bir derdi yok gibi anlıyorum ben bu durumdan. Bakın 2030'da umarım başka bir senaryo konuşmuş konuşuyor oluruz. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere iyi hafta sonları. Teşekkürler sana da.